الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه Bugün, Selefi Salihin citabını, e, derslerimiz bu ومنگی وقت دہ itikadı سیلف حصال Salih'in itikadı derslerine devam ediyoruz. Bu derslerde de Beş tane on asıldır dedik, dört aslı işledik, beşinci asıldayız. Bugün günlerden on beş şavval, bin dört senesindeyiz. Bu, bu dersleri Allah'ın izniyle kitap derde devam ediyoruz. Selef-i salihini itikadı dediği özelliği nedir? Selef-i salihin itikadinin özelliği bir özelliği var. En önemli özelliği o da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem itikadidir. Sahabenin inancıdır, tabiinin inancıdır, atba'u tabiinin dört imamın bugüne kadar bugüne onların izinde gelen bütün alimlerin inancıdır. Şimdi başka gruplar alınmasılar, kusura bakmasılar biz derken selefi salihinin itikadı, Resulullahın itikadidir onlar demezler bizim itikadımız Hz. İsa'nın itikadı mı yoksa Hristiyanların itikadı mı? hayır bizim için önemli olan biz hakkı tanıyalım artık insan bu konuda aynaya bakması lazım Yani biz Hakk'ı elde edelim. Ondan sonra nerede Hakk'a muhalefet etmişim? Hak elimizde bir ölçüdür. Biz filan alimden, filan Allah'tan filan gruptan Hakk'ı tanıyamayız. Hak şambolu, Hakk'ın mihenk taşı elinizde olacak ki onlara göre alimleri ve cemaatleri tartarım. Hakkı olana göre tartı olmaz. Yani cemaatler bizim için tartı değil. Mihenk taşı değil. Mihenk taşı nedir? Kitap ve sünneti canlandıranlardır. O da çindir? Birinci toplum. Resulullah'ın telebeleri. Oların itikadları bize lazım. Onun için biz selef-i salihinin itikadına devam ediyoruz. Ki bu da elhamdülillah yeni bir şey değil. Ki dört imamın da ta itikadıdır. Ki dört imamda bu ümmette icman, itibar bulunmuş, itikad meselesinde, ahçam meselesinde dört imam dedin, akan sürdüler. O zaman niye fıkıhta dört imamın itikadını kabul ediyoruz, mücadelesini veriyoruz ama itikada gelirken kusura bakmayın ümmet dört imamın itikadını almıyor. Başka? iki tane alim seçmiş kendisine, onların itikadını alıyor. Hayır. Biz dörde dördüz. Yani itikatta da dört imamın peşindeyiz, fıkıhta da dört imamın peşindeyiz. Çünkü onlar sahaba toplumun uzantısıdır. İtikatta da, emelde de. Teoril pratik. Kişisi de bizim için önemlidir. Ondan sonra çok salih insanlar gezseler, çok evliyaullah seviyesine yetişen insanlar gelseler, bunların konuşmadığını, söylemediğini söyleseler, yazsalar, çizseler, o konuda kusura bakmayın. Ama siz yine salih insansınız, alimsiniz ama bu konuda kusura bakmayın, size ittiba etmiyoruz. Bu çok önemli meseledir. Bizim ölçümüz nedir? حق حق ندر رسول اللہ جتر اصہ زن نندر Onu da انر او bizim için بزم چھ تھر پلان الحمد اللہ سور بزی تھی قطا وقت در دمام در چھ در دمام فخی میسل اختلاف اول Olacak yerde, nasıl olmadığı yerlerde ihtilaf olmuştur. Bu da bir zenginlik Ama elhamdülillah, ilk sahabe Abu Bakır Sıddık'tan bugüne kadar alimlerde bak bir, bir ilk sahabe Abu Bakır bugündeki en son alime kadar itikad meselesinde ihtilaf yoktur. Ehl-i Sünnet itikadında. Hiçbir ihtilaf yoktur. hiç Resulullah'ın söylediğini Abubekir Siddik radıyallahu anhu inandığı gibi bugüne kadar elimizde var. var. İşte bu iddialı konuşuyoruz. Selef-i salihin kitabı onların ta aitikatleridir. Hazreti Ebubekir bu kitap gibi inanıyordu. İddialı konuşuyoruz. Sözümüzün de arkasındayız. Çünkü 1400 sene bizim bir içimiz var. Ona güvenerek konuşuyoruz. Onun için selef-i salihîn itikadı bütün sahabenin itikadıdır. Bu konuda bizim şüphelerimiz yoktur. Bunu inanarak da yaymaya çalışacağız. Bunun uğrunda hayatımızı da koyacağız. Neden? Bu bir dindir. Sahaba nasıl hayatını koydu? Mekke'de, Hicret'te, Medine'de Resulullah'tan sonra bu ayet-i hakîsî Biz de bu itikad için hayatımızı koyacağız. Bu bir. İkincisi, iddialı konuşuyorum. Bizim derslerimize bir sahaba katılsa hiç gerimsemez bizim derslerimizi. Aynen diye biz Resulullah'tan bunları öğreniyorduk. Hadi ben iddialı konuşuyorum var mı? Var mı başka gruplarda bir sahaba bir günde gelse desin Bu, bu biz bu sözü tanımıyoruz. Ama bizim derslerimize sahabe bile gelse evet yani bunları da biz Resulullah'tan öğreniyorduk. Belki dil farklılığımız var, belki edebiyet farkımız var ama muhteva mani olarak hiç farkı yoktur. Miskali zerre desen bile iddialı konuşuyor. Arkasındayım. Çünkü bizim kim ne derse desin ayağımızı sağlam yere baş, baş, basmışız arkadaşlar. Hiç korukmadan gözkünüzü derin, omuzlarınızı dik tutun. Biz ahitikadımızı sağlam yerden almışız. Zincirleme, büyük alimlerden, sahabeden, an yani baba alimlerden, baba alimlerden, Bugüne kadar zincirimiz sağlamdır bizim. Bir incecik, ufacık bir iki katta iştihad etmemişiz. Hepsini olduğu gibi selef-i salihin sahabeden bize aktarmışlar. Bir de bir iddialımız konuşuruz, başka gruplar bunu konuşamaz. Heyhate heyhat, Rabbil alemin dediği gibi çafirlerin nasıl iddialı heyha heyhat boşa çıkar? Biz de iddialı konuşuruz. Diğer itikadlar heyha heyhat. Zincirleri yoktur. Bizim itikadımız zincirli senetlidir. Ne demektir? Nasıl hadisler Resulullah'tan sahih senetle gelmiş? Filan filandan filan filandan ta Resulullah'a kadar. O senetleri de öyle bir ilimle cımbuzdan incelemişler. اسلام امتہ بینت لیڈر بادمس بتن سنت نسل بخاری مسلم بزمفی نیتن اجماعی انچت یہ سیل بچ تبت قدل بزم itikadıdır bunda شہنی olmasın Bu bir. ikincisi var ise ihtilaf olabilir de o da nededir? Bizim edebiyetimizin yetersizliğindendir. Yoksa mani olarak aynandır. Olabilir. Kalem yanlış yazmış, bir edebiyette biraz cevş, anlam şey olmuştur. Yoksa itikat elhamdülillah aynandır. Var böyle bir bardak suda fırtına kupartanlar, celiller bir çelime yallar cımbızdan o olabilir. ama biz itikat diyoruz. zincirleme gözkümüzü darar hiç korkmadan hiç utanmadan hiç çekilmeden yumruğumuzu masaya vuracak bu itikat üzerine olan şu ayeti kerimenin lütfuna kavuşur ve Allah'ın vaadine kavuşur ve kana hakkan aleyna nasrul Allahu Teala söz veriyor ve men astakunu minallahi qila Nedir o söz? Bizim Allah-u Teala diyor. Allah-u Teala diyor ki bizim üzerimize bir vaattir, bir söz veriyor. Allahu Teala müminleri zefere kavuştururuz. Müminleri zordu olduğunda kurtarırız. Ki bütün peygamberleri allah Teala zor günlerinde kurtardı. وَكَانَ حَقًا aleyna نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Mümin isterse o olmayı بہی تک قدر شمسی بہ قتل صحابہ بدردہ سوا شذاند بتن یار مدی İslam'ı یا صحابہ bu itikattan یہ چی ashab تھول bu itikattan İslam alemine dünya نے oldu Evet şimdi bu itikadın biz ڈر tane اصل işledik. Olar neydir? İmanın şertleri birinci asıl. İkinci, imanın musamması İman nedir ehl-i sünnete göre? İman ehl-i sünnete göre itikattır, havuldir, emeldir. Bu üçü yekparadır. Bu üçü olmasa olmazdır. Bu ikinci, üçüncü nedir Tekfir. Tekfir. وائٹ ان دکھ اللہ تعالی واڈیور جن Allah'ın emirine uyanlara vaid azabı vaat ediyor. Kimin? Allah'ın sınırlarını aşanlara. Şimdi 5. asıl nedir? El muanatü vel muadate. Muana Ne demektir? Dostluk ve düşmanlık. Dostluk ve düşmanlık nedir arkadaşlar? kan davası değil. mezhepçilik değil. Hı? Futbol ta takım tutmak değil. Aşiretçilik değil. Milliyetçilik değil. Bu nedir? Velâ ve Dostluk düşmanlık ne için olur? Sadece Allahu Teala için. Kim Allah'ın dostudur? Muminler. Kim Allah'ın düşmanıdır? Çafirler. O zaman bir müminin dostu mümin olur, düşmanı çafir olur. Bu nedir? itikadı Bu itikad o kadar önemlidir. Belki dinin özüdür. Bazı insanlar bu itikadı eritmiş. Terç etmiş. Çünkü bu itikad canlandıkça Bu zamanda, hezimet zamanında Osmanlı Devleti'nden sonra İslamiyet bir hezimet yaşıyor. Nerede yaşıyor? Türkiye'de mi? Hayır. Bütün İslam aleminde. O hezimete, o hezimeti canlandıranlar ister iyi niyetle, ister kötü niyetle, ister bunlar alimler olsunlar, ister davetçiler olsunlar bugüne kadar varlar. Ne yapıyorlar? Bu inancı Kılıfına göre uydurmaya çalışıyorlar. Yani bir nevi bu inancın içini boşalıyorlar, kılıfını bırakıyorlar. O zaman neye yarar o inancı? Hiçbir şeye yaramaz. İçi boş. Bunu neyle yapıyorlar? Laf cambazlığı. Ayetleri zorluyorlar, hadisleri zorluyorlar, tevil, batıl tevillerle ne yapıyorlar? Bir itikadın içini boşalıyorlar. Ama bu itikat Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem itikadında bu itikat ashabın itikadında içi dolu olmasa olmazdır. İçi dolu olmasa olmazdır. Hiçbir zaman içi boşalmamıştır. Tam tersine bu ön plendeydir. Süngünün üç, ter üç terefidir. her zaman ön plندedir. وَلَا وَالْبَرَى O zaman وَلَا وَالْبَرَى olmasa مسلمانلığın ne, ne ne kıymeti var? Ne ehemmiyeti var? Her çeş hoşgörü hiçbir kıymeti yoktur. İnsan hayatta nasıl yaşar? Eğer ben dostum var ise bir de düşmanım var. İslam dini Ne için gelmiş? Hazret Adam yer üzerine gönderildiğinde Allah'ın dinini yaymaktır. Allah'ın dinini yaymak ne demektir? Hazret Adam nereden geldi? Cennetten. Cennetten onu kim çıkarttı vasfeseyle? Günah işlettirdi babamıza. Şeytan, iblis. Sonra iblis ve Hazret Adam nereye indirilir? Yer üzerine. Yer üzerinde hayat kurulsun. intiham tarlasıdır. allah Teala yer üzerinde yer, dünyanın neyidir? E, dünya, cennetin neyidir? Küçük bir örneğidir. Çünkü cennette yemek var, burada da var. Cennette hayat var, burada da var. Anlatabildim. Cennette su var, burada da var. Ama yer üzeri cennetin bir maketi gibi küçük bir hayat mücadelesidir. Bir özelliği var cennetten buranın. Bura imtihan tarlasıdır. Bura geçicidir, cennet kalıcıdır. Onun için Allah Subhanahu ve Teala Hazret Adam'ı indirdiği yer üzerine bu imtihan tarlasıdır. İblis bırakır mı? Bırakmaz. Yer üzerinde ne yaptı? Allah'ın dinini bozmaya kalktı. Aslında İblis Hazret Adam'dan inmeseydi yer üzerine Cennet ne olurdu? Yer ne olurdu? Cennet olurdu. Yer cennet olurdu. Ama yer hala cennettir. Kimi için? Müminleri için. Kimi için cehennemdir, azaptır? Kafirler için. 13 alimlerimiz ne demiş? Dünyada bir cennet var. O cennete girmesen ahiretteki cennete giremezsin. O da nedir? Dünyadaki cennet Hemen aklınıza gelmesin. İşte amel yoktur. Yemek senin ayağına gelir. Ağıtısı almayı gördün, hoşuna gitti. Cennette eliniz odur. alma, senin eline gelir. Orada meşakkat yoktur. Ben çıkıp merdiveni getirme elma yok vardır. Öyle bir şey yoktur. Cennet adı üzerinde. Cennetun ne'im. Ne'im nedir? Nimetin içindesin sen. Zennet kendisinden razıysa içinde olanlar nasıl razı değil? Hı? İşte bu dünya nedir? İmtihan tarlasıdır. İmtihan tarlası olduğu için ne yaptı bize şeytan? Bu dünyayı kendisi gittiği yere çevirmeye kalkıyor. Ne kupartsam Adem oğlundan چاردر alıyor bizi bu dünyayı neye çeviriyor cehenneme çeviriyor Allah subhanahu teala diyor ki Kur'an ayeti kerimde وَمَنْ يَعِشْ اَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا <gülüyor> kim Allah'ın zikrinden uzak yaşasa bir şeytan ona musallattır onu bırakmaz sonra diğer ayette وَمَنْ يَعِشْ شاہ e, e, şey, e, ومن یہ حیاتھم دن شخلہ تھم جنہیا سخجبیر حیاتور چھم اللہ یول بشخبیر یول سید سہ سجبیر ہیاتور او سا حیات نا دختر جہین cehennemdir. Cehennemin burada کھچو Cehenneme burada giren o dünyada cehennemdedir. Cennete bu dünyada giren o dünyada cennettedir. Mumin nedir? Yer üzerinde cennette yaşıyor. Ama o cennet gibi değil ebedi cennet gibi. Mücadele olduğu için, imtihan hayatı olduğu için burada intihanna cennettedir. Zorlukla cennettedir. Ama bir saadeti var. O saadet maddi değil manevidir. Nerededir? Huzur kalptedir. Ama cahirin elinde madde var ama hüzürü yoktur. Onun için Adem oğlu ne yaptı? Şey şeytan ne yaptı? İblis Adem oğullarını birbirine katletti. Oradan savaş başladı. İblis bütün gücüyle bu hayatı neye çevirmeye çalışıyor? Cehenneme çevirmeye çalışıyor. Oradan ne çıktı? Mecburi wala bunun aslı nerededir Bunun aslı cennetten başlıyor Wala vel berin cari bunu hatırlatıyoruz Aslı yer cennetten başlıyor Cennette nereden başlıyor Hazreti Adem Allah Teala yarattığında Hazreti Adem'i yaratıyor Allah Teala hülhünne misiyor süzde yapın emir geliyor. Bütün meleklere. Hepsi melekler sücde yapıyorlar. Kim yapmıyor? İblis. Cinnendir. O kadar salihtir. Melek seviyesine kadar gelmiş. Mukarrebinendir. Yapmıyor. Neden? Akılını, mantıkını katıyor. Nasıl olur ben ataştan daha güclüyüm, bu çamurdan yapılmış. Oradan düşmanlık başlıyor işte. Allah-u Teala İblis cahil değil. Onun için mazeretini kabul etmiyor. Ben soruyorum neden yapmadın? Belki duymamış emri. Neden yapmadın? Diyor ki mazeretini gösteriyor. Mazereti de kabul olmuyor çünkü akıl katıyor. Allah'ın emirlerine akıl katılmaz. Allah'ın emirlerine akıl kattın ebedi ateştasın. Ne yapacaksın? Mutlak uyacaksın. Akıl olmuş Allah'ın emrinde uymak için. Olmamış Allah'ın emrini sorgulamak için. Sen bugün de bir devletin kanununu sorgulasan sen kimsin derler. Değil mi? Bunun ümmetin meclisi bunu karar vermiştir. Allah'ın emrine akıl ne yapacak? Teslim olacak. Zaten orada akıl olmuş teslim olmak için. Akıl insan Allah'ın emrine teslim olur. Akılsız insan imamına uyar. Kimdir imamı? İblis. Akılını kattı. Orada Allah Teala ne dedi? Defol dedi. Neden defol? Rahmetimden. Allah'ın rahmeti nedir? Cennetidir. Ebedi. Ebediden biz bahsediyoruz. Allah'ın iki tane ebedi hayat vardı o bir dünyada. Allahu Teala yaratmış. Biri cennet biri cehennem. Rahmeti cennettir. Azabı cehennemdir. Defol rahmetinden Yani ebedi ateştasın. Burada savaş başladı. İblis bildi. Artık iş pilet kesildi. Tek yoldur. One way. dönüş yoktur. Nere Ebedi ateşe. Pileti kesildi. İblis bunu bildi. Bildikten sonra ne yaptı? düşmanlık başladı. Ben kim ebedi cehenneme gönderdi? Adem. O zaman ben bunu düşmanlığı yaparım. Vakti ne yaptı? Döndü Rabbil alemine. Evet sen beni ebedi ateşte bıraktın ya Rabbi. Ben de ikrar ediyorum sen benim Rabbimsin. Bir şey rica etsem senden. Beni dünyanın sonuna kadar bırak. Bu Adem beni yolda e, bunun yüzünden ben ebedi cehenneme gittim. O zaman ne olacak? Ben ne yapacağım? Bunları Ademi ve zürriyetini yoldan çıkaracağım. Allahu Teala da mutlak adalet sahibidir. Evet verdim senedir. Gitti. Hikmeti gereği. Ne için? Çünkü Allahu Teala bu hayatına yapmış. Allahu Teala bu hayatı imtihan tarlası yaptığı için hikmeti gereği imtihan tarlası yaptığı için Hikmeti gereği bunu ne yapmış? İkrar etmiştir. Evet. Şimdi burada düşmanlık başladı. Allahu u Teala dedi, اِنْ اَشَاءَا Adem'in de cezalıdır. Adem de esyan etti Allah'a. İblis de esyan etti. Ama iblis esyanı neydir? Akıl mantık yürüttü. Yani bir nevi Allah'a karşı çıkıp tartışmaya kalkıyor. Evet sen hocanla tartışabilirsin. Ustadınla tartışabilirsin. Öğretmenle tartışabilirsin. Değil mi? Her insandan tartışabilirsin kendi gibi. İster cahilce ister ilimle. Ama kul Rabbi tartışamaz. O yaratandır sen. Mahluksun. Onun için affolunmadı. Ama Adem'in hatası neydir? Adem bilerek hata yapmadı. Allah'ın emrinden karşı, Allah Teala sembolik bir ağaçtan yasakladı. Bin bir çeşitten ye, bir taneden yasakladı. O sembolik imtihandır sadece. O ağaç ağız, ne ağacıdır önemli değil. Ne oldu burada? Hazreti Adem unut, unuttu Allah'ın emrini, cevşedi. Çünkü bir günde hepimiz gevşiyoruz, günah işliyoruz. Sonra hatırlıyoruz, tövbe ediyoruz. Oradan kalmadı işte. Cevşedi bir anda gaflete düştü. Sınır açtı. Hemen hatırlar elini çekti, tövbe etti. İşte bir mümin öyle olması lazım. Fezekir, feinnel zikrâ tenfe'el muminin. Hatırlar, müminlere hatırlatmak yararlıdır. Çünkü bu ne kadar mümin olsan ashab bile hata yapıyorlar, hatırladıklarına dönüyorlar. Ondan dolayı bir denemiz hata yaparken demesin yandım ben imandan çıktım musulmanlıktan, haşa. اللہ تعالیٰ دیو چھ حادیثی حدیثہ دیو چی ختمس مس آفرنس bunu seviyor Onun için biz hata yapmamız نارمل Ama hataya امہ حتیا اشوار اتما اینورمات ہتیا پبتوب ببامز حضرت عدم ان اللہ تعالیٰ اندری چن شگیا ہم حضرت عدم ببامز ہم بابامزن وبیزن باش دشمان مز ابل سندری چن جنت دنیا نید ان بردن سن امتحان تھارنس İblis martu, Rahmetten kavulmuş. Ebedi cehennemdedir. Hazret Adam, rahmetine مل sadece متھوتر رحمتہ ceza verilmiş Allah'ın حضرت gereği رحمتنہ سد جناہ قدیر جزاش اللہ اللہ دنیا قرص بابا مزید اما برد nedir İblis Hazret یخل yaklaşamadı Bunu biliyor musunuz? Yaklaşamadı. Neden? Çünkü Hz. Adem dersini aldı. Bir çere aldandı. Tevbe etti. Peygamber de fıkhını aldı. Bir daha İblis ona yaklaşamaz. Çünkü allah Teala Hz. Adem'e tevbeyi özürünü, tevbesini kabul etti. Sonra öğretti. Kelimâtun fetâbâ aleyh. Öğretti bir kelimeler. O kelimet nedir ayette geçtiği gibi bakalım O kelimeler istiğfar nasıl edersin? Onu öğretti. İstigfar neyle olur? İman gibidir arkadaşlarım. Kalpten dilden azalardan. Kalpten nasıl inanırsın? Bu hataya gitmeyeceğim ve bu hapıtan ben tövbe etsem Allah beni affeder. Bu inanç meselesidir. Dilden nasıl olur? Estağfurullah estağfurullah tekrarlarsın. yiyen de sakın ha insanlara ders verirsin bunu yapmayın bu istiğfardır ondan sonra amellerle istiğfar amelden nasıl yaparız Allah'a itaat istiğfarın neyidir neticesidir şimdi nasıl ben bilirim Allah Teala bilir nasıl Allah Teala bilir sen istiğfar ediyorsun çok amel yapıyorsun nasıl bilirim baba bilir yani patron bilir nasıl bir işçi geç kalmış, onu telafi etmek için fazla çaba gösterir işler göze girmek için. Meseller insanları idrak, zannını. Yani Allah Teala Kur'an'da çok mesel verir. Onun için meselden insan iyi anlar. Biz teşbih etmiyoruz Haşevacep. Ama mesel önemlidir insanoğlu bir meseleyi anlamak için. Onun için asıl savaş nerede başladı? Yer üzerinde. Yani. Cennetten geldi, yer üzerinde savaş. Ne yapıyor? Devam ediyor. Ama Hazret adam'ı iblis işleyemedi. Bin kusur sene oturdu. Ama Hazret Adam'ın çocuklarına işledi. Hatta katil sünneti yer üzerinde yayıldı. Ondan sonra devam etti. İştevvela vel bara dost düşmanlık cennetten başlamış. Babamızdan iblis iyidir kafirler çimin uşaklarıdır? Çimin askeridir? İblisin. Bunlar şeyatinil cin vel ins var. İblisin zürriyetinden olan, kendi cinsinden olan bir de zürriyeti var iblisin. Kendi zürriyetinden bir de at kavmından cinin şeytanları var. Cinin musulmanları da var. Biz ehli sünnet olarak buna inanıyoruz. İlerideki itikat derslerimizde cinin de itikadını ehl-i göre işleyeceğiz. Cinin de ama cinin de çoku dalalet yolundadır. Cennet ehli az olduğu için, cehennem ehli çok olduğu için he? dünyada da aynı değil. Zaten dünyadakiler ahiret, ahireti doldururlar. O zaman cennet ehli azınlıktır, müminler de yer üzerinde azınlıktır. İşte bu azınlıktan dolayı cennette ehli azınlıktan olduğu için, müminler de yer üzerinde nedir? Azınlıktır. Evet. Şimdi düşmanlık nereden başladı? Buradan başladı. O da nedir? Vela vel barah. Bugünkü ciğfar müşrikler kimin ordusundadır? İblis'in. İblis bizim baş düşmanımızdır. Babamızın düşmanıdır. Buradan dostun düşmanlık başlıyor. Biz bunu iptal etseğn olur? Espirin hayat hikmet bir şeyin kıymeti kalmaz. Din diyanetin hiçbir şey kalmaz. Her şey şey hoş şöyle Ne olur bu? Ben nasıl dinimi anmıyorum? Nasıl Allah'a itaatimi ilan edeyim? Olur mu böyle bir şey? Olmaz. O zaman hiçbir şeye yaramaz. İşte mesele nedir? Mesele dost ve düşmanlık. وَلَا وَالْبَرَةِ الْمُوَالَاتِ وَالْمُعَادَتِ Bunlar nedir hepsi? bizim fıkıh kitabımızda, itikat kitablarında bunlar geçiyor. Dinin asasıdır. Maalesef, maalesef dedik ki, ümmette böyle grup var, bir de bizim cami eden böyle bir grupta var. Vela vel diyorlar, bunu hizipçiler diyerler. Bunu sonradan gelen e, gruplar çıkardı. Selef itikadında bu yoktur. Bunlar yen, iyi niyetli cahildiler, Ve biz böyle tevil ediyoruz. Yen de bir nevi şeytanın ordusundadılar. Bilerek ister bilmeyerek. Bu itikat iptal olunmaz. Bu itikat üzerine dünya kurulmuştur arkadaşlar. Onun için bu meseleyi de ben gördüm bu meseleyin datayına inmemiz lazım. Bu mesele tehlikeli meseledir. Biz düşmanla dostumuzu tanımadıkça yer üzerinde hayatın قلمس نوی اللہ تعالی سانچ عبس یہ روز رد دنت اللہ تعالی طوسف و دشمن علم سید یہ نیت جہاد فیصقل نیت جہاد اسلام زر وس جواد عزب her حوشی her اللہ Allah'ın kuludur he Canlı bir varlıktır, yaşamada hakkı var ise o zaman e, Allah-u niye peygamberleri gönderdi? Haşa haşa ve köpe abes dünya yarattı. allah Teala diyor ki ben dünyaya abes yaratmadım, insanların da başı boş bırakmadım. Bütün peygamberlerin sünnetinde ne var? Vel ne zamana kadar? Bütün peygamberlerde var. Hatta Hz. İbrahim geldi. Peygamberlerin neydir? رسول diyor babası ابو الانبیاء İbrahim Aleyhisselam ne yaptı orada mesele bellileşti onun için Hz. İbrahim'e امام الحنفی حنف dinin imamı امام ابو الانبیاء ne yaptı ilan etti ben sizden ve sizin yolunuzdan kanunlarınızdan düzenlerinizden, ibadet ettiğiniz ilahlardan beri'yim. Beri nedir? Uzan. Bu barata neyi gereçir? Kalpte, dilde, elde. Bak hep imana dönüyoruz. İslam'da bu gereklidir. Beri isen kalbinde, diliyle anlatman lazım. Sen kendini kurtardın, insanlara anlatacaksın. Kurtuluş yolunu. Bir de imkan oldu elinle o. bozgunluğu ne yapacaksın? Kaldıracaksın yer üzerine. İşte Hazreti İbrahim'den sonra kim geldi? Evletleri. Hepsi bunu ilan etti. Ondan sonra sembolik olarak iki tane peygamber. Biri Hazreti Musa. Bunlar da Ulul Azim'dir. İki tane Hazreti Musa beni İsrail hayatında Kur'an'ın birçok kıssalarında beni İsrail anlatıyor. Birçok peygamber de beni İsrail'e gelmiş. Binlerce peygamberler gelmiş. Beni İsrail'e o kadar peygamber gelmiş, her şöyle bir peygamber vardı. Yamuk insanlar Yahudiler, düzelmezler. Nereden gelmiş yamuklukları? Yakub'un evletleri ya. Hazreti Yakub'un aleyhisselam evletleri. Ne yaptılar? On çiteneği evleti vardı. O 10 tanesinin sülasesi işte bugünün bu Yahudilerdi. Onlar da kimlerdir? Hazreti Yusuf'un kardeşleri. Şeytan oları ne yapmıştır? DNA'sını işlemiştir. Çinli nefret. Ne yapıyordular olar? Hazreti Yusuf'u öz kardeşlerini öldürmeye çalıştılar. İşte o işledi Çin. Kalplerinde işledi. Sülaleler kadar geldi. Beni İsrail'de salih insanlar hepsi Hazreti Yusuf'un torunlandır Yen de kardeşi Bin Yemin'in. Talih insanlar, kötü insanlar, bugündeki Yahudiler, Çinliler hepsi o ontananın sülalesindendir. Yen genelde. Oradan kalmadır. Bazen insan okuyur tarihi Kuran'ı tefsirleri hayret ediyor. Bu Yahudiler Hz. Musa'yı devh ettiler. Devh nedir? شاśırdılar. Aklını çındırdılar. Hz. Musa yoruldu bulardan. O kadar uğraştı. Hatta geldi elvah elinde Rabbil aleminnen levh almış. İçinde tevrat var. Geldi kahrından yere vurdu. Neden? Çünkü baktı. Allah adamlar Ciddi geldi, adamlar inek yapmışlar, ibadet ediyorlar. Yahu bize Hazreti Allahu u Teala Firavundan kurtardı, deniz yarıldı. Yemek indi, men ve selva. Tatlı ve kuşlar geldi. allah Teala bulutu üzerimizde yürüttü, gölcetti bizim için sınav, sahrada. Ha? Siz hala yani bunlar ben İsrail işte böyle bir kavimdir. Bunlar nedir? İblisin mi? ordusudur. Wala ve al Dost düşman. Sonra ne oldu? Allahu Teala en son kimi gönderdi? Beni İsrail'e Hazreti İsa'yı. İblis'in ordusuna yaptı. Hazret İsa'yı katletmeye çalıştı. Allahu Teala de en son peygamber ya Beni İsrail'de En sondan da önce birinci en sonuncu peygamberdi. Yani en son peygamber Allah'ın yer üzerinde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan önceki Hazreti İsa. Hazreti İsa da Ben İsrail'in en son peygamberiydi. Ondan sonra peygamberlik nübüvvet Ben İsrail'den çıktı, kimə geldi? Amcaları, çocukuna. Araplar Ben İsrail'in amcası çocuğudur. Hepsi kimin çocuklarıdır? İbrahim'in. Yakup'un çocuklarından gelmiş. Resullah da Hz. İsmail'in çocuğundan. İshak ile İsmail kardeşler. Yakup İs- İshak'ın oğludur. Bütün Beni İsrail İshak'ın soy arasından gelir. Araplar da Resullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. İsmail ve onun soyundandır. Şimdi bu جلد این سوندر رسول اللہ ص اللہ وسلم اما حضرت mucize اللہ تعالی مو ج موجوز اما ولا وڑا اردو بت ملے حضرت عیسہ دین بیڈر جب بولار دقت ہے دن ایبلسن اردو ordusudur Şeytanın ordusudur. Ne? Hak yoldan, sırat-ı müstakimden çıkanlar. Ondan sonra ne oldu? Öldürmeye kalktılar Hazreti İsa'yı. Allah Teala Hazreti İsa'yı ne yaptı? Aldı yanına. Canlı canlı. Bizim ehli sünnet itikadımızda ehli sünnet selefi Salihin, Resulullah'ın verdiği itikatta Hazreti İsa allah Teala bunu yer üzerinden çekti. Nereye götürdü bunu? Sama'ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semada, miraçta onunla buluştu. Onun için İbni Hacer Askelani sahabelerin tercümesini yaparken en son ölenler de, en son ölen sahaba İse'dir diyor. İse ibn-i Hem peygamberdir hem sahabadır. Çünkü Resulullah'ı gördü. Sahabanın da vasıfı Resulullah'ı görüp iman üzerine elecekti. Hz. İsa'yı aldı Allah Teala yanına ne için? İspat etsin iblis'in ordusuna ve la vel bara meselesini. Aldı yanına dostunun onları yok etti. Ne yalacak? Bunlar uzantı devam edecek. Hatta Hz. İsa ahir zamanda Mehdi ile beraber gelirler yer üzerinde kimi destekliler Rahman'ın ordusunu peygamberlerin ordusunu. Hazreti İsa yer üzerinde eğer peygamber olarak değil. Ümmet-i Muhammed diye bir fert olarak yani. Peygamberdir ama yeni şeriat getirmez. Neyi uygular? İslam şeriatının uygulayıcısı. Yer üzerinde Hazreti İsa İslam şeriatını uygular. En son velâ ve berâ savaşı dünyanın sonuna kadar devam edecek. Bizi duystular. Vala varbaraya pasif bakanlar. En son nerede biter bu savaş? Hazreti İsa Dajjal'ı öldürür. Dajjal'dadır şeytanın en güçlü koma şeydi, e, mı? Şey komandanı. Kumandan. En güçlü komandanıdır Dajjal. O kadar güçlüdür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda Deccale Allah'tan sığınırdı. Bütün peygamberler Deccal'den haber vermişler. İblis'in en güçlü adamıdır. En güclü lideridir, kumandasıdır. Kumandanıdır. Evet. Kim öldürür bunu? Dedi ki, Hazreti İsa. Orada savaş biter. Yer üzerinde kafir kalmaz. Hazreti İsa, ha hadisleri kılar. İçkiyi haram kılar. Ki Hristiyanlar diyor ya, içki haraldır. Hazreti İsa bunu yasaklamamış. Kılar, Yer üzeri cennet mekan olur. Hadiste geçtirici bu. Koyun kurttan bir arada sürüde yürürler. İblis ne oldu? Mağlup oldu çekildi. Yer üzeri tam cennet mekan olur. Bir rivayete 7 sene. Bir rivayete daha fazla var sayılır. Yer üzeri öyle barını çartır yer cennete döner. Meyveler bele kalır kokuşur. Çocuklar koskocaman ilanlardan oynarlar. Nasıl ipten oynuyorlar? Böyle. Yer üzeri cennete döner. Bak itikadımız ne güzel. Zincirleme geliyor. Çok güzel. Sorun nerededir? Bizdedir. Biz anlamıyoruz. İtikatta, yani dinimizde sorun çıkartıyoruz. Aslında dinimizde sorun yoktur. Haşa kefe. Nasıl olur sorun? Allah'ın dinidir bu. Allah yaratmış bizi o dini de bize öğretmiş. Ondan sonra Allahu Teala izin verir, dünyanın sonu gelsin. Ne yapar? Salihleri alır. Ben kendi ordumu çektim. Nasıl en son nefeste Hz. İse'yi çekti yanına? Bir nesme, bir serin yer gelir, bütün müminler o serin yeri nefeslerini aldığında Allah'ın emrini bitirler. Yer üzerinde kim kalır? İblisin ordusu. Yeni baştan canlanırlar. İbris'in ordusu kaldı yer üzerinde. Bütün pislikler yer üzerinde. Birbirlerini katlederler. Hatta Amerikanlar bunları bazen filmlerde de çeviriyorlar. Biliyorlar. Onlar da biliyorlar. Onun için mazur değiller. Onlar bizden iyi biliyorlar. Onların da kitaplarında yazıyor. Ama İblis bırakmıyor. Şeytan oları bırakmıyor. Hakka boyuna ister. Öyle gaflete gelir ki Allah-u Teala diyor dikkat edin. baş düşmanınızdan. Bak babanızı bile cennetten çıkarttı. Bir de öyle bir tehlikeli bir yaratıkçı bu iblis hileleri, tuzakları var. Tuzakları da her seneye göre değil. Tuzak eskidir bunun. Bir de bunun bir avantajı var, bir içimi var. Dünyanın Hazret cennetten bir içimi var, dünyanın sonuna kadar. Bütün püf noktalarını biliyoruz insanoğlunda. Böyle bir düşmanlık. Ama Allah Teala öyle bir güc vermiş bize ki bir silah verir. Bir de onun bir avantajı var. Bizi görürüz biz onu görmüyoruz. Onun ordusu bizi görürüz biz göremiyoruz. İstediği zaman bize de abesten iştigal ettirebiliyor. Ama bize Allah bir avantaj vermiş. Sadece inanarak Allah'a sınırsak onun bütün silahları çöküyor bizim önümüzde. Nasıl Amerikan filmlerinde var ya bir düğmeyi basıyorsun silah işleniyor sana mesela bir şey geliyor He? Yani یعنی بق حضرت حقیل yer رسول اللہ diyor benim رسول اللہ شیتان صلی elimde مسلمان ہودہ Hazret Ömer. Hey Ömer dedi ya. Şeytan seni bu vadide görürse o bir vadiye kaçıyor. Korkuyor Müslüman olsun. Hazret Ömer'den korkuyor şeytan. Ya bu bu adamdan uğraşılır mı? Hazret Ömer'in neyi var? Hiçbir şey. Benim gibi senin gibi eli var, ayağı var, kalbi var, dili var. Aynen devdeki, canavarda değil, insan çoktur. Nedir? Kalbi var. Hem de katı şiddetli imanı var. Onun için şeytan ona yaklaşamıyor. Onun için şeytan hileleri Allah Teala diyor keydi şeytan zayıf. Şeytanın keydi, hileleri, tuzağı nedir? Zayıftır. Örümceğın, ölümceğin peyi gibidir. Ağ gibi. İp evet, gibi de tek diye de kuplanır. Ama biz teslim olduğumuzda o istediği gibi bizden abes ediyor. Onun için yer üzerinde Allahu Teala İblis'in ordusunu bırakır. Ondan sonra kıyamet oların başına kopar. Allah'ın rahmetinden kıyamet koparçan o azabı müminler görmez. Ne kadar Allah Teala bizi seviyor. Onun için biz Allahu Teala'nın istediği gibi mümin olmak için Allahu Teala'nın istediği gibi kul olmamız lazım. Kul olmamız lazım ise de Allahu Teala'nın gönderdiği şeriatı uygulamamız lazım. Uygulamak için fıkıh etmemiz lazım, anlamamız lazım. Nasıl Allahu Teala'ya kulluk yaparız? Hakkıyla Allahu Teala'ya nasıl kulluk yaparız? Bunu anlamamız lazım. Onun için biz bu dersleri yapıyoruz. Nedir? Velâ ve'l-berâ. İman. Çift dost ve düşman. فکıhte görüşümüz. Hepsini işleyeceğiz bunlar. İtikat kitabında. Sahabaya görüşümüz. Ehl-i masiyetten du duruşumuz. Bunlar hepsini bilmemiz lazım ki ne olarım? O ayatın mazharına. وَكَانَ حَقًّا aleyna نَسُّ الْمُؤْمِنِينَ Bak peygamberleri Allah zefere kavuşacak. Hazreti İsa'yı en sonunda geldiler. Neredeyse yakalayacaklar? Allah Teala'yı yanına çektim. Bu nedir? Zeferdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehzebte geldiklerinde ne oldu? Bütün yarım adası Medine'de bir avuç musulmanın üzerine gelmişler. O avuç Müslüman altlarından da Ne yemekleri var ne bir şeylerin. Ne silahları var. Kılıçları bile az. Yoktur. Para yok. Yani gözünün önünde koy. Dünya hepsi toparlanmış bir küçük ülkenin üzerine. Ne yapabilir o küçük ülkenin? Bir şey yapamaz Onun için ama ne yaptılar bunlar? Evet, Allah söz verdi bize zafer gelsin demediler. Hakları ne yaptılar? Çaba gösterdiler, plan kurdular. Nasıl buları karşılayalım? Ondan sonra Allahu Teala'ya itimat edildi. Yani itimat var ama itimat için çaba göster. Allah Teala senden istemiyor düşmanı. "Vem ra'ayte idramayta velakin Allahu rama." Sen atmadın, Allah Teala onları öldürdü. Ama sen sadece elini kaldır Allah-u Teala onlar öldürür. Yardım eder sana. Ne yaptılar? Handek kazdılar. Ahzak de biliyorsunuz. Sebep almak lazım. E biz mümin olmamız için sebep almamız lazım. Sebep de nedir? Emeldir. Emel olmayınca ne olur? Olmaz. Ben İslam'ı Resulullah'ın bütün şeriatını tam olarak biliyorum. Kitabını da yazıyor Ama amel et ne yazar Vallahi filetimde cehennem yazar. He? Hem de tek taraflı, tek ciddi. Amel lazım. Çünkü Allah Teala bütün ayetlerde cennet emelsiz olmaz. İşte biz de bu dersleri yapıyoruz, amel edelim. Evet, itikat sadece kalpte değil. İşte bak. itikat kalptedir, tasdiktir diyorlar. Hayır, yanlıştır bu. بزمنات ایماندار یہ تحت سن بوزنہ بوزر اونچھ یا Ebde salıp kalkıp namaz kılıyoruz, işte bize derken bunu dost edin, bunu düşman edin, bunu da canlandıracağız. Yoksa niye sahabeler kendi kavimlerine silah kaldırdılar? Hanı velâ velbaraya incar edenler, hizipçilerin e, şeyidir itikadidir bunlar önem veriyorlar, Aslında da selef buna önem vermemiş. Sahabe kendi babasını, kendi kardeşini savaşta öldürüyordu. Ne için? Allah'ın Allah düşmanı dostu. İçi ordu var. Hizb-u şeytan, Hizbullah. Hizbullah kimdir? Yanlış anlamayın. Bir tane gelir diyor musulmanım ama neren musulman senin? Bir tane gelir ben dervişim diyor. Evliyaullah'ım. Neren derviş? Nereden evliyaullah? Evliyaullah. سینالشن بخار سنجین حزب اللہ نیرن حزب gelir بخار ben çok حزب المی e nerede شہل چوک زنگی زنگنی سن چتر مل چنگ ندر fırkalar kendilerine حزب اللہ Siz ezbüş şeytansınız ama kendinize ezbullah diyoruz. Görüyoruz bizim ezbüş şeytanlar camiye gidip namaz kılıyoruz. Biz de cuma namazı kılıyoruz diyorlar. Kılıf uydurmak. Hezbullah'ın neyi var? İşte bu kitabı uyacak. Destur. Bağlanacaksın. Allah'ın emirlerine. İşte bu Allah'ın sınırlarıdır. Hezbüş şeytan kimdir? İşte Kabil'den başlayan. Nereye, nereye kadar gidecek? Dünyanın sonuna kadar. Habil'den. En son Habil'den evet. En son nedir? Kumandası, şeytanın kumandanı Dercal'dir dedik. Hepsi gidecek o kadar. Vela vel bara Muada Dostluk ve düşmanlık Bir mumin Allah'ın dostunu dost eder. Düşmanını düşman ilan eder. Kısacası bizim itikat bu, dersimiz budur. Şimdi bugün bu bir girişidir inşallah. Biz anladık mı Elhamdülillah bunu öyle yapacağız. Ama bir de bunun fıkhı var. Hataya düşmemek için bunun datayına ineceğiz. Mesela bir tane Müslüman oluyor, diyor sonra İslam'ın şeridi beş vakit namaz kılacaksın. Evet kabul ediyorum. Ama ondan sonra ona namazı öğreteceğiz. Namaz geldi nasıl kılayım? E kabul etmişim ama namazı bilmedikçe benim İslam'ım geçerli olur mu? Kabulda kaldın olmuyor. Fiile dökeceğiz O zaman senin üzerine kabunun şertlerindendir fiili öğrenmek. Şimdi biz kabul ettik. Burada teslim olduk. Bütün kardeşler, bütün Müslümanlar Dediler evet biz kabul ediyoruz. Allah'ın dostu bizim dostumuzdur. Düşmanı da bizim düşmanımızdır. Ama kim dost, kim düşman? E bunun bir fıkkı var. İneceğiz piyasaya soracağız. Bunu anlamak için işte biz bu dersleri inşallah başlarız. Bu birinci ders giriş oldu. Bu önemli olduğu için çok önemli olduğu için öyle bir giriş yaptı. Allah-u Alem bu girişte hazırlıksız idir. Ama bu giriş şerttir. Vela vel bara dersleri belki dört ders sürer, belki altı ders sürer, belki on ders sürer. Allah'ın verdirir nimetler üzerimizde ne kadar ilim gelir, açılır, önümüzde metin var. Ha, i̇cap ettirse ona göre inşallah biz bu dersleri devam ettiririz. Bizim hedefimiz ders bitirmek değil. O iblisin bir tuzağıdır. İşte biz bu dersi işledik, bu kitabı işledik. Bu değil. Nasıl Kur'an-ı Kerim'i açtığını okumaya? Şeytan gelir diyersene o hızlı hızlı git hatta ne dersin? Ben üç günde, beş günde, bir haftada, bir ayda Kur'an'ı katmettim. Neden böyle iblis yapıyor? Bakıyor sene işleyemez. Kur'an'ı okumayı bıraktıramıyor. Ne yapıyor? Ecrini alıyor, içini boşalıyor. Bu bir tuzaktır. Allah bu tuzağı sermiş. Bize bilindirmiş. Yeter ki biz bilelim düşmeyelim. Bilmesek cahil kassar düşer tuzak. Bu tuzağa düşmek cehaletten olur. Onun için biz ne yapacağız? Bileceğiz. Kim dost, kim düşman. Bunun inceline bakacağız. Yani bir nevi tadir caiz ise diyelim bunun ölçüsünü terazisini elimize alacağız. Neyin dostluk ve düşmanlığın terazisini elimize alacağız. Buna göre tartacağız. Çünkü bir insanın elinde ölçü olmasa bir şeyi tartamaz. Mesela bizim Salih Usta marangoz ustasıdır. He? Burada bize bir dolap yaptılar dernekte. Ben geldim ben marangoz değilim. Gerçek ben de elhamdülillah marangoz ustasıyım. Asıl baba mesleğimdir. Ama mesel şertim. Geldim baktım, ooo bu çok güzel dolap. Salih Usta bize kızdı ya, ya neye göre çok güzel diyorsunuz? Bunda hiç ustalık yoktur, bozuktur, biz anlamıyoruz. Biz Salih Usta'yla mücadeleye kalksak, yok Salih Usta bu güzeldir filandır desek ne olur? Habez olur. Adam bu uzmanıdır, elinde bir ölçü var. O ölçüyü nereden aldı Salih Usta? Gitti bakkaldan mı aldı? He? Yok. Nereden aldı onu? onun zamanla öğrenmekle çabayla o bir içimi elde etti o nedir bir ölçüdür bazı insanlar var seninle dini meselelerde tartışıyor ne diyor ya bu ben böyle şey okudum doğrudur ya sen niye göre doğru diyorsun e benim aklıma böyle yattı e iblisin de aklına yattı işte bu akıldan olmaz elinde bir mihenk taşı olacak bir ölçü olacak o ölçüye göre aklına senin yatacak Şimdi tübde sen gidip bir doktordan tartışsan seni döerler Hastanada bekler döver. Sonra mahkemeyi mahkemede seni döver. Sen nasıl bir doktorlar? Sen kimsin? Bir amelenin teki. Gitmişsin bir doktordan tartışıyorsun. Doktora dilsin sen yanlış yaptın. Neye göre yanlış yaptın? Ha bazı insanlar olabilir biraz aydındılar tübde. İki makale okumuş. Tekvim yaprağından Biraz bilci almış. Yani eskiden dergi vardır. Şimdi dergide kalmadı. İnternetten diyelim. Bir şeyler almış. Bu neden sen tabip olamazsın? Doktor olamazsın? Ne ile olursun? Gidip onu uzmanlarından icazetini alacaksın. E din de öyledir. Uzmanlarından biz icazetini almaya çalışıyoruz işte. Ha burada biz ilim, bak kimse de yanlış anlamasın. Biz bu ders yaptıktan sonra biz Abdullah Hoca'dan izazat aldık diye bir şey yoktur. Bu ilim halkası değil. Bu ders halkasıdır. İlim halkası öyle olmaz. İlim halkası bir metni teker teker talebeye okutursun, diz dizi oturur ezbelletirsin, metini ezbelletir. İlim halkalarının yolu ade var. Biz burada ne yapıyoruz? Asnaf olarak bütün arkadaşlarımız yeni asnaftılar, yeni öğretmendiler, yeni memurduldular. Biz ne yapıyoruz? Dinimizi doğru bir şekilde aydın olmaya çalışıyoruz. Alim olmaya değil. Alim olmanın yolu var. Şimdi ben gideyim internetten iki doktorun yanında ilim öğreneyim. Biraz bana hocam bunu sor, bunun nedir, bu hastalık nedir filan ona göre ben aydın olurum evet tıpta. Ama tabip doktor alalım. Doktor almak için, bunu uzmanların icazeti bana lazım. Biz de alim olmak için, fetva makamına gelmek için ne olmamız lazım? İcazet almamız lazım. Onun için ben arkadaşları buradan uyarıyorum. Bizim derslerimiz, yan başka derslere, başka hocalarının derslerinden katıldıktan sonra fetva vermeye kalkmasılar. Çünkü öyle arkadaşlar da var. Bu da şeytanın bir tuzağıdır. İçini boşalmak istiyor. Sen güzel ameli aydınlandı. İçini boşalmak için sene ne var? Yanlış amel yaptın. Evet. وَلَا وَالْبَرَى Bunu ezberleyin. Bu orjinal Arapca adıdır. يَنْدَا اَلْمُوَالَاتُ وَالْمُعَدَىٰ Türkçesi de karşılığı maalesef yoktur. Arapça zengin bildirilir. Ama ne diyeriz? Dost. Dostluk ve düşmanlık. Bu bir anlamıdır. Arapçada Arapca'da مُوَالَا وَالْمُعَادَىٰ کلimesi Çok dolu bir zengin kelimedir. Bunun karşılığını ben bulamadım. Piyasada araştırdım. Bütün tercümelere, hocalara da sordum. Bunun tam karşılığını Türkçe'de yoktur. Ama Arapça anlayan bundan o kadar zavuk alır, o kadar lezzetlidir, lezizdir. Neden? Kur'an dilidir. Kur'an da Allah-u Allah Teala'nın kelamıdır. Evet, bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki derslerde salı günleri کتاب دردہ. بکاد دعا میں درز ان شاء اللہ الحمد اللہ رب العلم و صلاحت وسلم علی سید المسرین نبینہ محمد علی علیہ و